İlahi Komedya, Beşinci Kanto Böylece indim ikinci daireye. Alan daha dar ama çekilen acı fazlaydı. İşkence görenler çığlıklar atmaktaydı. Homurdanan, korku salan Minos da buradaydı. Gelenlerin suçlarını değerlendiriyordu. Kuyruğunu dolayarak herkesi yerine gönderiyordu. Demem şu ki kötü bir ruh onun önüne gelince günahlarını bir bir anlatıyordu. Bu günahçı başı da onun cehennemin neresine gideceğine karar veriyordu. Ruh kaç kat beğenecekse kuyruğunu onca kez gövdesine doluyordu. Önünden kalabalık eksik olmuyordu. Sırası gelen yargılanıyor, kararı dinliyordu. Sonra aşağıya gönderiliyordu. Sen ki acılar diyarına geldin dedi. Beni görünce işini yarıda kesen Minos. Nereye geldiğine...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 Sultan'ın topraklarının eski sahibidir. Rüzgar onları bize doğru yönlendirince seslendim. Ey acılı ruhlar, engel olan yoksa gelip konuşun benimle. Güvercinlerin arzusunun dürtüsüyle gerilmiş çırpmayan kanatlarla sıcak yuvalarına uçmaları gibi onlar da ayrıldılar Didon'un sürüsünden bize doğru geldiler bu kötü havada.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 Dünyaya geldiğim bölge, Po'nun kollarıyla ile birleşip de denize döküldüğü kıyıda. Soylu yüreklere kolayca giriveren Sevda, elimden alınan yakışıklı bedenimle büyüledi onu. Bu ayrılış içimde sızı hala. Sevileni sevmeye zorlayan Sevda öyle güzellikler tattırdı ki bana, gördüğün gibi eli hala yakamda. Sevda ortak ölüme götürdü bizi.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 Söylesene birbirinize içinizi açmadan önce sevdan hangi belirtisi gizli duygularınızı ele verdi? O dedi ki, mutlu günleri anmak acılı günlerde, inan ki acıların en büyüğü ustan da bilir, çok iyi. Ama sevdamızın nasıl filiz verdiğini öğrenmek istiyorsan ille de anlatayım ağlayarak konuşan biri gibi. Bir gün vakit geçsin diye Lancelot'un sevda öyküsünü okuyorduk, yalnızdık.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 Bunları anlatırken ruhlardan biri öteki ağlıyordu hali öyle dokundu ki kendimden geçtim ölüyordum sanki yere düştüm ölü bir beden gibi.